صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على علاه ذنوبنا محمد مصحى الرسول سبحان الذي اسرى محمد مصطفى را صلوات قديب مكتبنا الها محمود المرتضى صلوات صاحب مقام قاب قوسين أو رسول مسؤول كبريارا صلوات أما بعد فالأول الله فالآخر الله فالظاهر الله فالباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله تمام كان في قلبه غير الله فحصمه في الدارين الله جل جلاله عمن والاه ولا اله غيره كل من بالغ غلاقات اول حمدلي في غلزار فصاحات اول طاووس حديقه سلطان اصفيارا صلوات Taugüb Allah ﷻ, min Şeytanı radimi, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Şehrı Ramazan, ellevi Enzil Fihı Qur'ân, Hudurı Nasi ve Bijnasi min Hudab ve Sulkan. İlk آخر الآية, صلَّى اللَّهُ العَزِيْمُ الجَلِيْلُ الجَبَّارُ بَبْلَى رَسُولُهُ النبي Ayet-i Celîle'den mukaddem Sultanımız Sultani Embiya Enbiya Şefih-i i, -i Cezâ, Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin tazâili hakkında bir hadis-i şerif mehlû beyan edelim, vâdede dualar edelim, kula ki Rabbimiz Teâlâ ve Tehaddes Hazretleri mübarek günlerde gittiğimiz duaları dergaha izzetinde ahsen kabul ile makbul eyleyelim. Usullarımızı affeyle. Böyle camii şerife çekilip geldiğimiz gibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pirdevs-i e la cennetine annelerimizle, babalarımızla akrabayı ta bütün mümin müminatla böylece haş diye peygamberimizin civarında böylece haş diye cemile evvela o fakirin rızanına hatta halen hatabe zelaldan kıpsi himaye Amin. eyleye. cümlemize dinle yük telle yük mucabi ameller tefii geyleye. sevdi قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَ اللّٰهَ رَضِيًا فَنْ يُقْتِرِذْ صَلَاةَ عَلَيَّ فَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ فَنَتَقُوا حَب۪بُ اللّٰهُ Muhammed Mustafa buyuruyor. İki Cihan Güneş'i buyuruyor. Efendiler Efendisi buyuruyor. Bize ne diyor? Allah'ın rızasını nasıl bulacağımızı tarif ediyor. Biz onu dinleyeceğiz. Mucebil'e amel edeceğiz inşallah. Allah'ımız bizi Rasulullah yolundan ayırmasın. Amin. Oradan getirdiniz, cah da cennete alaya. Alaya gider. Peygamberimiz buyuruyorlar. Fahri kainat Efendimiz buyuruyorlar. Cenab-ı Allah'a razıyan mülâfı olmak arzusunda, Allah'a razı ederek Allah'a kavuşmak arzusunda, Bulunanları bana çok çok halat selam göndersinler. Kim bana çok salavat-ı şerife gönderirse Allah'ı razı bulur. Allah kendinden razı olaraktan Allah'a kavuşur. Onun için salavat-ı şerifeye devam etmek lazım. Bütün gayemiz Müslümanlar, din kardeşlerim. Allah'ın rızasını bulmak, dünyadaki, gelmedeki hikayeniz bu. Bütün ibadetlerimiz Allah'ın rızası için. Namaz dilarık, Allah rızası için. Oruç tutarık, Allah rızası için. Hacca giderek, Allah rızası için. Zeket veririk, Allah rızası için. Anaya babaya itaat ederek, Allah rızası için. Komşularımıza iyilik ederek, Allah rızası için. Bütün gelişimiz, gidişimiz, maksadımız rızayı hak için olacak. Bunun halisindeki iş hiçbir şeye yaramaz, olmaz, hiçbir şeye yaramaz. Bunun uzun geçen sohbetime gelen kardeşlerime Rızai Mevla için, İhlas için tabi orada çok konuşuluyor. Burada sizi yormaman için usul usul yapabileceğiz bu işleri, demek ki gayemiz Rızai ilahidir İlahi'dir. Ya başka bir maksat olursa o riya olur, süm'a olur, el gösterişi olur yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz. Sırf Hak Teala Hazretlerinin rızası için olan amel kabul. Ben bu rıza bulandan birini size haber vereyim. İşe başlamışken bu gün ne çıktı? Geç geldi yetiştirebilirsem muhacir ile Ansar arasında çok muhabbet var. Dini İslam gelince Evs ve Hacrat, Hazraç kabilesini birbirine kardeş etti can oldular. Mekke-i Mükerreme'den gelen muhacirler Medine-i Münebbere'deki Medine-i Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'a kardeşlerimiz, muhacir kardeşlerimizi evlerinize götürün, ev bulana kadar hizmetini edin. Böyle evlerini yalnız evse ile geldiler. Yani sıtsırla bir bir tarafında ansar oturdu, bir yanında muhacir. Yalnız akşam iftarına kestikleri tek tavuk doldurmuşlar, kızartmışlar, ısıcağıyla muhacir kardeşlerinin yömüne koymuşlar. Muhacirler ki, hazret Muhammed'e kadar muhacir. Tüm memleketten icret etmiş, sıttığı arıza muhacir. O marul farik muhacir. Osmanlı Zinno Rein muhacir, Aliyal Murtaza muhacir, Hazreti Talha Şübeyle ve böyle yüzlerce muhacir Hep geldiler. Bunlara hizmet edince de <gülüyor> tavuğunu öyle ana koymuş buyurun yiyin, mutfağını yiyin ve bunu iki bi pişirdiniz, bir pişirdi de Siz yine de biz burada ekmeği giderken içine biraz küçük tanelik peynir katar, onu yiyiriz. Siz Allah rızası için. Muhacirler ağlamaya başladı. Nasıl dostluk bu dedi. Nasıl kardeşlik bu. Yahu şöyle ortadan bilelim de yarısını siz yiyin, yarısını biz yiyelim. Böyle yaptılar. Muhacirler de tahammül edemedi. Oku tarihiyle bak neler var. Bedir'de, Bedir'de, Bedir Harbi'nde hatta 70 tane öldürdüler, 70 tane esir aldılar. Esirlerin arasında Hazreti Allah da bak. Hazreti Abbas radıyallahu an tüfle halinde böyle elleri bağlı Hazreti Abbas <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İngilizlerine dayanamıyorum benim bu amcama mı olur dedi elleri gövşedin Hazreti Ömer bağlamış ülkelerden Gece ülkesiyle getirdiler dedi muhacirleri yani şeyleri esirleri misafir alın aynı onlara da o iyiliği ettiler. Yani tavuk kızar tuttularsa yalnız onun önüne verdiler. Müslümanlar günle fedakar Ali-i Olursa iş ileriye gider, Yoksa gitmezler senin işin. Müslümanlara karşı içinde bir hukum atınlar mı? Hiç ileriye girer. Gitmezler. <gülüyor> Resulullah emretti. Bu ne emridesiz onu tutarız deriz. Değil gelin deriz, siz yen de biz başka şeyler yeriz. Nasıl İslam diniymiş bu deri? Yani dini İslam nasıl bir İslammış işte ki? Esirlerine bile böyle hürmet ettiriyor. Ben iman edeceğim derler. Başta iman etmeye. Açılın. Eşfetler. <gülüyor> <gülüyor> misafir ekran Ekranı dair. Velevkene kafire. Misafirimize ikram edin kâhîdeki olsa, kâhîr, Müslüman böyleymişti iman etsin, sen birbirine orada tutmuyorsun. Müslüman birbirinin düşmanı olsun. Onlar kâhîre bile iyilik eden sahabe-i kiramıdır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Birisi ehl-i cennet, 72'si ikisi ehl-i nar olacaktır Peygamber. Babam bunu okudun mu? Korkardım ben. Ne diyor oğlum? O ehli sünnet vel cemaat ne tabii. Yani ötekiler, aleviler, rafazılar, cederiler filan. Lakin bu bir tanesi ehli sünnet vel cemaat. Hocam biz ehli sünnet vel cemaatı da pek anlamam. Okumadık biz çünkü. Okumadık biz. Kendimizi de yetiştiremedik. İşlerden güçlerden elimiz başımıza değip de kitaplar üstüne de bir yok Okumayı biliyor da büyük ilmihalları alayım. Efendim hadisi şerifleri alayım. Kur'an kestirleri alayım. Onunla meşgul olayım da demiyor. Ancak yüzlerinde açık kadın sırası olan şeyleri alırız. Biz onlarla zevkimizi takıyoruz. Böyle hoş, ben öyle adamdan hep sevmem ya. Eül Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın Kur'an'ın üzerine imanlıyız. İnşallah imanlı da ölüp gideceğiz. İnşallah. Ben razı olandan birini size göstereceğim. Muhacirin birisi elini duvardan tutarak mescide geliyormuş. Ansardan birisi, yani Meden Medinelilere ansar diyoruz. mustrak eden, yardım eden. Kardeşim, başın mı dönüyor? Hasta mısın? başım dönüyor. Neden dönüyor? Hasta mısın? Hasta da değilim. Ben sana yemin vereceğim. Allah'ını, Muhammed'ini seversen, yine var başında da böyle düşmek e, özeresini böyle bu duvarlarda? Üç gündür hiçbir yiyecek yemedim. Yiyecek yok evimizde. Aç karnıma bile aç karnıma bile Mutlaka camiye gelirim ben dedi? Rasulullah'ın altında namaz kılacağım çünkü. Ben dedi, seni davet ediyorum. Aşam, iftara biz de aç. Olmaz mı dedi? Olur dedi. Kendi eve gitti. Ailesine dedi ki, yiyecek var mı evde? Evde yiyecek var mı? Evde bir kişi yiyecek kadar yiyecek var. iki kişi yiyse doyamaz. Bize ben varım üç. Bir de çocuğun var, dört. Bir kişi yiyecek kadar var. Üçümüz aranızda yersek, misafirin getiriyorum getiriyorsun biri, gel kadın misafiri getireyim. Sen de aç kal. Ben de aç kalayım. Çocuğu da uyut. Lamba, ilikmen, yan onun fitilini de içeriye düşür umaracağım derken ben sana dağılsın ya, aldırma, karanlık olsun da ben elimi uzalayayım, o da uzatsın yiyor zannetsin. Niye uzanmesin de karnını doyursun. Bu hacir kardeşimiz acımış. Bir kimse bak açık söylüyorum peygamberimizin hadisine. Bir kimse bomsunundan birini aç duyar da yatar da uyursa, baygın da yatar uyursa onun imanı yok diyor peygamberim. O imanı kamil sahibi değil. Kamil imanı yok onun. Kurban olsun imana. Senin kardeşe ayda Kördeğerle benimle çalışaydı de Olmaz böyle. Onun evinde aclığı duydun mu? Sen din kardeşiysen vicdanın böyle ciğerin, derunun yanacak. Yanmıyorsa imanın çok zayıf. Bir üfürükte şeytan alır gider öyle imanı. Allah bizi imandan ayırma ya Rabbi. Birbirini sevenlerden yet ya Rabbi. Kardeşim camiden götürdüğü camiden götürdüğü misafiri iletmişler ve lambanın titilini ona demiş. Onları kanan içerisine düşürmüş. Yahu ne diye düşürdüm. Evkelenme Allah rızası için demiş. Bacıma rahatsızlık verdikten sonra seni yani getirdiğin de boşa olur. Öyleyse karanlıkta yiyelim. Karanlıkta yiyelim ne yapalım? Karanlıkta saki kendinin kendinin hileyi şefiyesi öyle. Elini uzarıyor, ağzını ediyor. Elini uzayıyor, elini ağzını şapırdatıyor. Bu hacir aç kemale afiyetle doyuyor. Bilmiyor. Gizli sadaka vermek. Böyle cevap. Yani gizli sadaka vermek. Peygamberin sahabeleri güldü derse. Getmeyeyim o benim çok işim var kağıtlar üzerinde. Diyor ki. Diyor ki e, yerine gönderdim sabahla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem imam Sahabeyi kiram, ne kadar var? Kayt edilir mi? 24 bin sahat. 24 bin sahadet var. Peygamberimizin hiç biri ateş kesilir gibi olur kafirler üzerine. Bak Kur'an-ı Kerim'de istersen. Muhammedur Resulullah veledine vaahu eşte'alu alel fuffari ruhamau ve innehum terahu ruk'an siccada. Kafirlere çok zulmettiler, yendi aralarında çok merhamattılar. Nasılsın? Nasılsın kardeşim? Esselamu aleyküm. Birbiriyle hoş geçiniyor. Peygamberimiz yemin ediyor. Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Vallahi ki iman etmedikçe kimse cennete giremez. İlla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammeden abdühü ve rasulü. Bunu giymedikten sonra yüzlerce elektrik icat ettin, yüzlerce tüzeye gidecek alet yaptın, vallahi cennete giremez diyor. Ağacını yaptın, şehadet getirdin, amel yapmadıktan sonra, oruç tutmadıktan sonra, terevih sonra, zeket girmedikten sonra, anaya babaya itaat etmedikten sonra, Kur'an-ı Kerim okumadıktan sonra, Kur'anla amel etmedikten sonra, kuru ağaçtır, o meyvası ameldir onun ameli yapmadıktan sonra en hata alır. imanı bir solukta şeytan elinden alır. Onun için vallahi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir, vallahi Allah'a yemin ediyorum kabzayı kudretinde olan nefsim kabzayı kudretinde olan imanlı olan imanlı kimse birbirini sevmedikçe kamil iman sahibi değil o birbirine düşman olmuş, bazı maksaplarla. Bazı maksaplarla birbirinin düşmanı kesilmiş. Nasıl kesilmiş? Niye sen benim fikrime e, hizmet etmiyorsun? Ya benim da ayrı bir fikrim var. Senin fikrini kabul etmem ben. Sille benden olacaksın. Sen. Hadi senin gittiğin yol fena biliyorsan ben. Herkes hürriyettedir. Senden evvelki adamların devrini de yaşadık biz. Bir hocanın. Kılına zarar getirmediler. Sana ne oldu da çıldırıyorsun yahu! Çıldırıyorsun. Onun için fikrine hizmet etmiyorum. Hazreti Allah buyuruyor. Vallahi diyor Peygamberimiz. Birbirinizi sevmedikçe kamil mümin dersin. Ben böyle kesip kesip veriyorum. Öyle az az kesme değil dur. Çünkü... Develi ee, kardeşlerimiz de teşrif etmişler. Onlar da vaaz dinleyeceğim diyor. Onlar da keyif koyuyor. Allah razı olsun hepimiz bizden başladık işe. Açılın bir aşkla. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik etti <gülüyor> ya Rabbi. Kardeşim, Eûz'iye mana vereceğim. Mevzuma sığınmayacak. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim hiç tükenmiyor. Yani ne kadar diye sen diye tipyan tefsirinden aldık, Tepsiri tipyandan o da tükenmiyor. Tek birini diyeyim sana. Tek biri Firavun bile Bismillah'ın meziyetini bilmiş. Firavun kafasının üstüne Bismillah yazdırmış, koydurmuş. Tefsir böyle diyor. Bak burada yaptığımda tazvimen. Bismillah koymuş, 400 sene, 400 sene yaşadı. 400 sene yaşadı. Başına bir musibet gelmedi. Gelmedi. Çünkü cehennemde derecesi en aşağı olacağı için Allah mühlet verdi ona. Yalnız Musa Ali sallallahu aleyhi ve Kur'an-ı Kerim'in yarsı. Musa Ali sallallahu aleyhi ve teselli için Ebu Cahile Utbe'ye şeybe ye, çok kızma. Firavun da Musa Aleyhisselam'a neler ettiydi, neler ettiydi. Ta onlar bizi teselli etmese çatlar ölürük. Peygamberimize neler ettiler. Mubarek e, halka, iki tane halka battı şu yüz gemiklerine. Yani Uhud dağında dişiyle çekerken Hazreti Talha'nın iki dişi çıkmıştı. Anını ağzıyla sordu. Anının içine gitti mi ya Talha Gitti ya Rasulallah. sen ehli cennetsin de. Aşire-i Mübeşşere'den kafirin attığı bir taşla alt dişi şuradan vurunca kırıldı ve yani, içine düştü. <gülüyor> ve aldılar dişi. Kan damlayacak. Cebrail aleyhisselama Allah emretti. Muhammed'in kanını yere damlatma. Damlatma. yüzünde hiç nebatet bitirmem dedi. Bitirmem. Onun için dişini salını düşürme yere. Peygamberimiz şöyle. Hiç bir kavim peygamberine böyle eder mi? diyor. Gözleri yaşarmıştı tabi. Cebrail aleyhisselam geldi yetişti. Ya Allah, Allah sana salahiyet veriyor. Kılıncını eline al şöyle dediğim zaman Allah uzatacak. Kafirden tane kalmayacak. Hep ölecekler. Şöyle salla bir dedi. Ya Rabbi, benim kavmüm Beni bilmiyor da onun için bana vuruyorlar böyle. Bunları hidayet çağır ya Rabbi diye dua etti. Kesten ne? mi diyamam belki felsefelerinden bir İslam gelir dünyaya. Dünyaya bir İslam gelir belki. Onun için hoca olarak biz canımıza kuşun sıkı oldu bu sene ama. Ne dua ettiniz hoca doğru söyle. Kürsüde yalan olmaz. Yarabbi bilmem diyorlar. Allah ıslah etti Yarabbi. İslah et ya Yarabbi. Bu adam başta Allah kahretsin bir defa demedik daha. Çünkü Resulullah'ı örnek tanıyoruz biz. Sağda hızaya gel o bize. Peygamberimizin hızasına üzülmenin için sen de asfettici olacaksın. Sen de dua edici olacaksın. İnkisar etmeyeceksin. İnkisar etmeyeceksin. Allah'ım Allah'ın dinimize, hocamıza, hacımıza bu kutsal tahrimize hakaret edenleri ıslah et ya Rabb. Âmin. et Rabbi. Taif e gitmişti. Taif'te ahlakı hamide bunlar. Taif'e gitmişti. Taif'te kafirlerin ayranı kabardı. Ben Kur'an-ı Kerim elimde, Kur'an göğümde, ruhan Muhammed Mustafa... Kuliler Siri'siri diyor. Gençler yetiştik sira, yetişerdik sira. Yeni biz bizim nerede kalacak dedik size? Onlar kiriye kiri titreyor. Allahımız gençlerimizin kalbine büyük lutflar yapsan buyursun inşallah. Ebu Bilalimine şeytanı racim. Efendim yarı koyma bir şeyi bitir. Fil ne oldu sonra? Mu ta li salat wa salam. O yüzden kastedem. Şeytettiler. İşte biz oradan geçtik kızıl denizden. Turistînânın o kısmından Musa aleyhisselam asasına asasını denize vurduğu zaman 12 tane yol açıldı. İnanmazsan küfre varın çünkü Kur'an-ı Kerim bu. 12 tane yol açıldı. Böyle tozlu yol gibi 12 fırka vardı. Akraba yani filanın filanın filanın filanın böyle isimler var ya soy isimleri böyle ayırdılar birbirini görüp geliyor cam gibi hiç korku yok Musa aleyhisselam önlerinde geliyordu çünkü hiç korku yok geliyorlar Firavun dedi ki Musa kaçıyormuş ee bunu tutalım çünkü ne kadar hülliyet varsa cüğüne gidiyor devneye gidiyor bayrama gidiyor diye evlerimizden almış Onun e, beni İsrail almış götürüyorlar yetişelim Firavun bir ayı kırgı atabilmişti, etrafında köyü yürüdüler ki denizde girmişler, denizin içinde su böyle maallakta kalmış. Dedi ben Allah olduğum için dedi. Ne Rabbik mülala diyor. Ben yeryüzünün Allah'ı olduğumdan sular böyle yol atmış diyor. Görüyor musun? Muç aleyhisselamın bu ücretini kendine kendime, kendime denizleniyor kafir. Ondan sonra Haydi gitmişin de öldürün bunları diyor. Yendi biliyor Allah'tan bir hal bu, kendi biliyor bile bile kafir oluyor. Çok insan bile bile hakaret eder zaten. İyiliğini bilir de fikrine hizmet etmediği için hakaret eder. hakaret eder. Ondan sonra kendi atını çekti böyle. Lakin Cebrail aleyhisselam bir talip kısrağı binmiş ömünden diyor ki yeri hadi ben de geliyorum dedi. Ama zat diremedi asıl. içeriye girdiği zaman Musa Aleyhisselam kavmi dışarıya çıkınca onlar tam ortaya gelince suya kavuş dedi Allah kavuşturdu. su. am diyor ki ben Musa'nın Allah'a iman ettim. Musa'nın Allah'a iman ettim. Böyle diyecene Cebrail Aleyhisselam ona bastı nereye sağa sağ, kana iman etmedin de ölüm gözü önüne gelince iman etsin Allah kabul etmiyor imanını. cevur olur da bir adam hastalıkta ölürken iman ederse kabul değil buna iman değilsin ben Allah yani teypler de tespit ediyor söz mü ya dünyaya danışın olmaz Allah Müslümanlar çok günahkar olurlar ben anla diyorum bak bu gün müjde günü Müslümanlar çok günahkar olur. Can hulkuna gelir. Gözü tavana dikilmeye başlar. Gözü tavana dikilmeye başlar. Yavrularının hıçkırığını duyar. Kendine murk gibi gözünden döker. Elveda kendiler. Ben ayırtmıyorum. Değil mi? Hepimizin başına gelecek niye birbirimizin gönlünüzü yok? Biz olarak olur. Hep böyle kollarımızı uzatacağız. Nasıl da biliriz ona? Nasıl isnaf yapabilirim ola? Allah ben böyle habus kazım okumuyor musun? Evet. Habus kazımımız var mı meydimiz nasıl? O yaptın kamerde. Habus kazım, siz yani meydimizin yanına varın oraya oturun. Kur'an evet. okuyacaksın bir de kaside okuyacaksın sonunda. Cemaat bilmez nunos. Çok kıymakta habuslarım. Arkadaşlar yani mevzu dağıtmayın. İnsan ölürken gözü tavana dikilirken, diliyle bir gerinemezle diliyle tevhid okuyamıyor, tespih okuyamıyor, dili kalmış. Çünkü kumaya düşmüş gitmiş adam. Aklı da eriyor, aklı eriyor. Dili ayağa debeleniyor. Ağzıyla söyleyemiyor da gözü yine ben ettim sen kalma ya olumum ben senin diyor boynunu bükmüş Allah sen Allah'ımsın ben kulumum ya ne olursun beni affet değilse yine o kulumu asfederim. en son can verirken kafirlerikini son can verirken imanını kabul etmem ama müslümanların en son dakikalarını sevgelerini yine kabul ederim burası inemiyor da gözleri ağlayır Boymda bütün şey gözü yenen şöyle Allah'a görüyor, Allahımız ya tabi be, mağdimeyim, erkündüm. Ya sen kalma, ya diyor ki ne yaptılar? Dünden mevzumu koydum, yavrular böyle bekliyor. Ezem de birdenbire geldi, birkaç kelime daha konuşayım inşallah. Şeytan, aleyhine, Allah emri diyor, Muhammed Mustafa. Allahu aleyhi ve sellemin huzuruna varacaksın ne sorarsa cevap vereceksin geliyor sen melun şeytan mısın dedi evet şeytanım Allah gönderdi ne sorarsan evet. ben cevap vereceğim iyi hey, ben de arıyordum seni dedi sorularıma cevap ver bakalım kaç düşmanım var benim ümmetime ümmetimin içinde kaç düşmanım var 15 tane düşmanım var ya Muhammed. Ümmetinden 15 tane düşmanım var İslamların içinde. Kimler onlar? Hayda biz dinleyelim dedi. Bir, birinci düşmanım sensin ya Muhammed. Eğer sen olmasaydın, alemine rahmet için gelmeseydin, hep kâfir edeceklerini bunları, hep cehenneme gideceklerini, senin yüzünden bu dünya rahmete kavuştu, imana kavuştu, en büyük düşmanım sensin dedi. Bir, bütün uzat dedi bunu. İkincisi, İmam-ı Adil'ün, İmam-ı Adiller, adaletli hükümdarlar, adaletli hükümdarlar, reisi cumhurdan, köyün miktarına kadar, evi'nin ailesinin yeisine kadar. Bunlar ümuma adaletli olması lazım. Kim ise ben onu düşmanıyım, hiç sevmem dedi. Zalim olsa ah, kadder olsa ah, namazını kılmasa ah, orucunu tutmasa ah, iki çocuğunun beyninde iyi iş görmese ah, böyle daime işi vurmula olsa ah bunlar benim dostum olur. Lakin adalet ettiler mi? Tushmanım olur. Onun için adalet hilzüm anamızında burda. İnnallah yevru biledi ve ilham ve ika izir <gülüyor> hurbe ve yenha anil fakşay ve ünter ve bayi yaiz Kendi başına bir mevzu sığmaz buraya. Çünkü bu ayeti Celile-i celile Cemile'nin içinde bütün Kur'an-ı Kerim gerçi olmuş da onun için bu ayeti okunur. Çünkü yarısı emir ayeti, yarısı nehi ayeti. Bütün bir işaret verir mi? Biz ezan okun diye bekleriz. İnna Allahu muhakkak Allah İlmullah'tan muhakkak nazar kendi buyuruyor. İnna Allah'a ye'muru emr Allah yapar emreder. İnnâ Allah bil adli ve ihsani bizimize tokanmasınlar ibadetimize tokanmasınlar. <gülüyor> Senin için pervane olduğumuza tokanmasınlar bir velayin edrak. Bu. Baba. Baba babam bu. et. Ya başından kim vermiş daha duydun mu? Olmaz, vermezler. Sen ne verirsen elinle o gelir. Başka çaren yok. Diyor ki bana şunu da diye, şunu da diye. Benim bilgilerim var. Okuduğum talaham var. Allah'ın izniyle. Onlardan gelip diyor, ha beni dedi. De. Fımayım diyorum, geriye kovuyoruz. Bunu çok açıklayacağım ama imkani yok sıkmaya. İnna Allah'ı evruru dedim mi? Bir gün var.